Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu topraklarında da genetiği değiştirilmiş organizmaların üretimini yasaklayan yasayı imzaladı. Ayşe Bereket'in Yeşil Gazete Ork'ta yayınlanan haberine göre, hükümet tarafından 2015 yılında sunulan yasa tasarısı 24 Haziran 2016'da Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçti ve Haziran, 29-2016'da parlamentonun üst kanındığı Federasyon Konseyi tarafından da onaylandı. Putin'in 5 Temmuz 2016'da imzaladığı yasa tüm genetiği değiştirilmiş tohumları ve hayvanları kapsıyor ve bilimsel araştırmalar dışında Rusya Federasyonu içinde üretimini yasaklıyor. Yeni imzalanan yasa genetiği değiştirilmiş tohum ve hayvan üretimini yasaklamakla kalmıyor, hükümete insan sağlığına ya da çevreye zarar verdiği belirlenen herhangi bir GDO'nun ithalatını yasaklama yetkisi de veriyor. GDO ithalakçılarına mecburi kayıt şartı getiren yasa, yasa ihlali durumunda para cezası hükmünü de içeriyor. Geçtiğimiz hafta yasayla ilgili düzenlenen basın toplantısında Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Tarım Bakanlığı GDO'lara son derece karşı Rus ürünleri temiz kalacak açıklamasını yapmıştı. Rus hükümeti uzun zamandır hem yabancı biyoteknoloji şirketlerinin hem de Rus GDO lobisinin baskıları karşısında güçlü bir tavır sergiliyor. 2015 yılında Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich, Kyoto'daki 12. Uluslararası Toplumda Bilim ve Teknoloji Forumunda dünyayı beslemek için genetik modifikasyona lüzum olmadığını belirtmiş. Aralık ayında ise Putin, Parlamento'da Rusya'nın dünyanın en büyük organik gıda tedarikçisi olacağını açıklamıştı. Şubat 2016'da ise Rusya Federasyonu Amerika Birleşik Devletleri menşeli tüm mısır ve soya çeşitlerinin ithalatını mikrobiyal ve GDO kontaminasyonu nedeniyle yasaklamıştı. Mısır ve soya üretiminin %80 ila 90'ı GDO'lu olan Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya mısır ihracatı yüksek olmasa da Ki bu 2013'te 7 milyon Amerikan doları civarındaydı. 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya 156.9 milyon dolar bedelinde soya ihraç ettiği biliniyor. Kaliforniya'daki güneş enerjisinden 8030 megavatlık enerji üretimi sağlandı. Bu bir rekor. 2014'te ulaşılan en yüksek değerin iki katı. Geçen yıl kırılan rekorun ise... 2000 megawatt üzerindeydi. Bu rekorun kırılması aslında beklenen bir şey. Zira şebekeye hali hazırda yeni eklemeler var. Yaz aylalarının da güneş enerjisi üretimi için en ideal zamanlar olduğu düşünüldüğünde yeni bir rekorun daha gelecek haftalarda geleceğini beklemek yanlış olmaz. 2017'de ise şebekeye katılan yeni güneş enerjisi sistemleriyle üretim daha da fazla artacak. Bu rekor yani 8030 megawatt güneş enerjisi üretimi 12 Temmuz tarihinde öğlen 13.06'da kaydedildi. Üretilen güneş enerjisi Kaliforniya'daki 2 milyon haneye elektrik sağlayacak düzeydeydi. Ancak burada şunu belirtmek lazım. Kaliforniya'da şu anda birçok ev kendi elektrik enerjisini çatı güneş sistemleriyle zaten üretiyor. Merkezi üretim sistemlerinin ürettiği elektrik bu evlerde kullanılmayacak. Ve bu evlerde üretilen elektrik kırılan bu rekora da dahil değil. Eyaletteki küçük belediyelerin kendi sistemleri de bu üretimin dışında. Rekorun büyüklüğünü anlayabilmek için enerji üretiminin enerji talebini karşılama oranına bakmak daha doğru olacak gibi. Rekorun kırıldığı zaman şebeke ölçeğinde güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları şebekenin elektrik ihtiyacının yaklaşık %29'unu karşılıyordu. Çatı güneş sistemleri çıkarıldığında 14-15 Mayıs tarihlerinde Kaliforniya Güneş Enerjisi şirketinin elektrik ihtiyacının %54 ila 56'sının yenilenebilir enerjiden karşıladığı da olmuştu. Yakın bir gelecekte şebeke ölçeğinde yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik ihtiyacının %50'sini düzenli olarak sağlayabileceğini söylemek pek de yanlış olmaz. Rekor zamanlarda ise bu değerin %75-80 seviyesinde olacağı beklenebilir. Şunu da belirtmek gerekir ki bireysel çatı güneş sistemleri de bu hesaplara dahil edilse rekorun büyüklüğü kaçınılmaz olarak daha da artacak. Güneş enerjisi konusunda ülkemizden de güzel haberler var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bayraklı Ekrem Akurgal Yaşam Parkı'nda kurmayı planladığı güneş enerjisi sistemi yani şebekeye bağlı fotovoltaik güç sistemi geçtiğimiz Mart ayında İzmir Kalkınma Ajansı yani İSKA tarafından yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri mali destek programına yaptığı başvurusu kabul edildi. Ekrem Akurgal Yaşam Parkı'nın tüm elektrik ihtiyacının yanı sıra Alsancak'taki tarihi Hava gazı fabrikası kültür merkezine ait yıllık ortalama tüketimin yaklaşık %40'ını da karşılayacak bu sistem ve iki kurum arasında da bir protokol var bunun için. Protokolle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile İSKA Genel Sekreteri Murat Yılmaz Çoban buna imza attı. Büyükşehir Belediyesi kurulacak güneş enerji sistemi için önümüzdeki günlerde bir ihaleye çıkacak ve sistemin yaklaşık bir yıl içerisinde hizmete alınması planlanıyor. Şebekeye bağlı fotovoltaik güç sistemi yani güneş enerjisi mali destek programına yapılan kar amacı güden 35 kamer amacı gütmeyen 24 olmak üzere 59 başvuru arasında yerini aldı. Uzman bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi üyeleri tarafından inceleme yapıldı. İSKA'da ve kar amacı güden 7 kar amacı gütmeyen 6 olmak üzere 13 projeye toplam 15 milyon lira destek verildi. İSKA İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kar amacı gütmeyen projeler arasında yer alan Güneş enerjisi sistemi için gerçekleştireceği yatırımın %75'ini karşılayacak. Geri kalan %25'lik kısım ise belediyenin öz kaynaklarından gelecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bayraklı Ekrem Akurgal Yaşam Parkı içindeki spor salonu ve otopark alanına çatı uygulamasıyla şebekeye bağlı 186 kW'lık bir sistem kuracak. Ve güneşten yılda 275 bin kWh elektrik güneş enerjisi elde etmeyi umuyor. Sistem sayesinde yaşam parkının yıllık ortalama 90 bin kilovatlık enerji ihtiyacı ile alsanacak tarihi hava gazı fabrikası kültür merkezine ait yıllık ortalama 482 bin saat tüketimin yaklaşık %40'ı karşılanacak. Ayrıca sisteme eklenecek elektrikli binek aracı engelli araç şarj istasyonuyla da hizmetsiz ücret verilebilecek. Söz konusu projeyle güneş enerjisi potansiyeli yüksek olan İzmir'de Güneş panelleriyle elektrik üretilerek sürdürülebilir enerji kullanımını sağlamanın yanı sıra doğal hayatın korunması ve kamu kaynaklarının da etkin kullanımıyla kamusal tasarruf hedefleniyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve Uygar Uygar Özesmi